صلي على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد على شفيع ابننا قرة عيوننا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه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 Yol göstermek devam etmektedir, vaaz etmeye devam etmektedir. Çünkü bütün bu sohbetler, bu vaazlar, Muhammed Mustafa'dandır, sallallahu teala aleyhi ve sellem salem evet. Enzeln, illeek ezikra, <gülüyor> nas, ma Kur'an'ı sana indirdik ki insanlara ne indirildiğini onlara açıklayasın. Tabi Kur'an Hazım şundakı kıyamet alametlerinden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 Azap etmek için gelecek. Melekler onlara müjde vermek için gelmeyecek. Onların canını almaya gelecekler. Sabelev tere malaikatu. wujuhum al harik. Can yakıcı azabı tadın bakalım diyerek. O kafirlerin canını melekler alırken sen de zan ediyorsun ki has yataklarda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 senin doğruluğunu bize haber versinler diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alay ediyorlar işte izah ediyorlar melekleri görecekleri gün gelecek çoğunun geldi bu şimdikilerinde gelecek Efendim, ama hiç de iyi gelmeyecek melekleri görmek onlara hiç de ümit vermeyecek müjde vermeyecek yavme yavne el melâikete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 Selamı ile kelamı ile gelecek inşallah yakında da gelecekler tabi hepimize küllüatın kariip her gelecek yakındır yakında melekler bize gelecekler inşallah ee, la taqawwu ve la korkmayın üzülmeyin diye gelecekler ve bir şiru bil cennet illedi kuntumtu madun va cennetler müjdeler olsun size diye gelecekler. Alhamdulillah okum fil hayatı dünya fil akıra.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 ortaya gelmesi, açığa çıkmasını bekliyorlar. Neviyeti ve adu ayatı Rabbike ya da Rabbinin ayet ve alametlerinin bazısının gelmesini bekliyorlar. İşte o bazısından maksat nedir? İşte güneşin batıdan doğması, dabetül arzın çıkması gibi kıyamet alametlerinin meydana gelmesidir. İşte bu ad-i kelimenin işareti ve cile kâfîller kıyamet alametlerinin zuhurunu bekliyorlar. E şimdi bu atik kelime de bazı o ayet Rabbike diye e, işaret buyuruluyor. Yine başka atik kelime de "Estağfirullahillâh <gülüyor> yanzurûne illa ente ati'um bag'te onlar ancak ansızın kıyametin kendilerine gelmesini bekliyorlar. Halbuki kıyametin alametlerinden bazısı vuku'a gelmiştir diyor. Bu Bazısı vuku'a gelmiştir. Hangisidir? Muhammed Mustafa'nın gönderilmesidir. Sallallahu aleyhi ve sellem gelmesi nedir? Ne buyurur? Efendim? Ente min zikraha. Ente ya Muhammed sen. Sallallahu aleyhi ve sellem nedensin? Min zikraha. Kıyametin alametlerindensin. Yani ne demek? Ahir zaman peygamberi gelmeden kıyamet...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 Bizim ölümümüz manasında kıyamet o çok daha yakındır değil mi? Hepimize efendim el-mevtu edna min şirakinali. İnsan uzun uzun kuruntular peşindedir, hesaplar peşindedir, yatırımlar peşindedir, alacaklarını, vereceklerini, yapacaklarını, edeceklerini efendim planlarını planlarını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 Biliyorsun dolayısıyla yine buradaki abidler çok olacak derken insanların çoğu abid olacak manasında de değil, insanların çoğu zaten sapık. Başta zaten insanların çoğu kâfir. Onu zaten Kur'an-ı Kerim ve ne şöyle haraste bir mümin Sen ne kadar istesen de çoğu mümin olmayacak. Buyuruyor Atik kerime ile sabittir ki insanların ekseriyeti inanmayacak. E zaten o ekseriyet bir defa kâfirlerden müteşekkil bir ekseriyettir. Ondan sonra tabi Müslümanlar, e, Müslümanlar içerisinde zaten e, 72 fırkaya bölünme durumu, 73 fırkaya birini ayırırsan 72. Tabii bu 72'nin e, nis nispeti Ehl-i Sünnet'e göre azınlıktır. Çünkü e, en büyük cemaat, yani Müslümanlar arasındaki en büyük cemaati kalabalığı, karartıyı kim teşkil edecek? Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Öyle midir? Öyledir. Bugün dünyada baktığımız zaman da diğer sapık fırkalar... Efendim ehl sünnet oranına göre azınlıkta kalır. Yani Müslümanlar açısından konuşuyoruz. Bir, bir buçuk milyar Müslümana göre konuşuyoruz. Yedi milyara göre konuştuğumuz zaman çoğu kafirdir. Ama bir, bir buçuk milyara dair konuştuğumuz zaman birkaç yüz milyonu sapıksa yani ehl sünnet dışıysa, şiası şusu busu, e geri kalan tabi bir milyara yakını ehl sünnet geçinir. Tabi ehl sünnet geçinenler içinde de ehl sünnet olmayanlar vardır.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 ilmi haldir. İlmi hal nedir? İlmi hal. Hal nedir? Hal. Hal Türkçe'de hal hazır yani şu an. İlim nedir? Bilmek. İlmi halle demek durumunu bilmek. Durumunu bilmek ne demek? Durumunu bilmek şu demek. Şimdi yatsının vakti girdi. Şu şu an itibariyle yatsıyı kılmak nedir? Kılmamış olanlara farzdır. Ama belki şu anda o farziyet tevecüh etmese de efendim ilerleyen saatler açısından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 Evet çünkü hadis-i ne buruyor? Rufi'al kalemu an thelâfe. Üç kişiden kalem kaldırıldı. Kalem kaldırıldı ne demek? Haklarında ceza yazılmaz. Bunları anlatırken ne diyor? İşte efendim Yani nâim hatta esteyk kıza uyuyan, uyanıncaya kadar ve anin sabi'yi hatta yehtelim, e, sabi buluğa erinceye kadar. Buluğa ermeden sabi hükmündedir. Ne olursa olsun.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 Söz konusu değildir. Adam evet ikinden sonra ağır bir uykuya kalmıştır. Ama o arada tabii tembetmesi etmesi lazımdı. Beni uyandırın beni uyarın demesi lazımdı falan. Onlar ayrı bir şeydir. Velakin cep telefonunu kurmuştur. Saati kurmuştur. Çalmıştır durmuştur. O uyanamamıştır. Ağır bir uykudur. Baygınlığa yakın bir uykular oluyor bazı kere. E, Dolayısıyla uyanamamıştır. E, bundan teklif yani o namazı geçirdiği şeklindeki bir teklif kalkmıştır. Evet bunun gibi. Bir de şimdi akşamda bulu ermemiş olana o teklif gelmemiştir ama ne zaman ki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 Mükellefsiniz. Hepinize namaz farzdır. Bunun şartları var içinde dışında. Eee evet, daha hadesten taharet, necasetten taharet meselesinde, ta haladaki hallolması gereken işlerde, istinça istibra meselesinde, kurumma meselesinde, bekleme meselesinde, akıntının kesilmesi meselesinde çoğu insan zaten yolda kalıyor. Daha tuvaletten çıkamıyor ki camiye girsin. Orada mı bitiriyor işi. Bozuk ameli, fasit oluyor.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 Kıraattır. Kıraat ne demek? Okuyuş. E sen bunu, e biliyorum ben efendim İnna tayna okuyorum, Allah okuyorum. Olmuyor ki. İnna tayna diye bir şey yok ki. Allah diye bir şey yok ki. Eşhedüyü bilmiyorsun be adam yahu. İman kelimesini bilmiyorsun Allah aşkına yahu. Bir eşhedüyü doğru telaffuz edemiyorsun. Heyi ha yapıyorsun ya. İman kelimesi ya. Mana bozuluyor E ben bunlara mecbursun Üç tane kelime, beş tane kelime sana bütün Kur'an'a hafız ol demediler ki Mecbursun E benim dilim düzelmiyor, düzelteceğim. Ne yapalım ya? El alem beş para için, her tarafını düzeltiyor Sen de dilini düzelteceksin ya Tabi Diz çökeceksin Hocana karşısına oturacaksın Namaz için de lazım? Sübhanekesi, Fatiha'sı biz dam bir sure olaraktan Efendim uzun okumana lüzum yok iki tane sure olsun namazı kurtaracak kadar Velev bir sure bile olsa Her rekatta onu okusam bile mesela Farzını yerine getirecek kadar ya o bir sure E sen bunu وِنَّا عَطَيْنَا'yı okuyamıyorsan nasıl olacak ya? قُلْ هُوَ ya يَا İhlas-ı şerif E bunu bar doğru E şimdi onun için Yani bu hadis-i şerif yerindedir Bu hadis-i şerif doğru buyuruyor Kıyametin alametidir bu görüntü Bu manzara, bu cemaatin durumu Kıyamet alamettir. Neden? E bunlar namaz kılan insanlardır. Ama namazla ilgili fıkıh bilgisi kıt olan insanlardır. E bu olmaz. Bu bize yakışmaz. E ama maalesef durum budur. Yani şimdi namaz kılanların oranına bakarsam %5 kılıyor, %10 kılıyor. O ayrı bir konu. Tabii ki ekseriyet kılmayanlardır. Bir namazlardır. Onu konuşmuyoruz. Kılanlar içinde konuşuyoruz. Kaç kişi bilerek kılıyor, kaç kişi bilgisiz kılıyor. E bunu hesabı yaptınız. Hadi şerif.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 Nefsimiz itibariyle çoluk, çocukumuz itibariyle. Ne yapalım? Bismillah diyelim. Efendi Hazretleri buyurduğu gibi 90 yaşında olsan besmeleğe başla. 90 yaşında olsan. E bu yolda yaşarsan bu yolda ölürsün. İlim tahsilinde. Her gün biraz git. dili düzeltme. Değil mi Sübhaneke'den? Ettehiyatü, salli bari, kunut duası. Yani mecburi şeyler. Bunları bir e, bilen bir insana efendim de hocam efendi, beni bir dinle. Ben belki de e, yanlış okuyup da mana bozuluyordur falan.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 tek bir derece farkı var. Sen bu makama gözlük yahu! Bu makama gözlük, ne utanmak, arı, haysiyeti bilmem neyi bırak! Otur, efendim besmeleden, ne yap? Biraz tasrih huruf yap, harflerini düzelt, efendim kı kıraatını düzelt, namazın şartlarını biraz daha dikkatlice öğren, öyle kıl! Bilinçli kıl! F namazın fıkhını bil! Tabii ki en büyük mesele namaz olduğu için bir de günde beş kere tekrarlandığı için hepimizin başında bir de telafisi çok zor. Yani adam şimdi bu kadar yanlıştan kıldı. Ondan sonra doğruyu öğrendi. Geri dönüp de bundan hepsini kaza etmesi meselesi nasıl olacak Buna ömür mü edecek? Bak İmam Azam Efendimiz'den rivayet ediliyor. Mektubatın kenarında var. İmam Efendimiz. Abdeste. E, namazda 12 bin fıkıh meselesi var diyor. 12 bin. Bunlara 8 binin ne diyor hazır cevabım. Yani öbürünü araştırabilirim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 Hesap et derken namazın içine saatine bakma yani. <gülüyor> Misal veriyorum. Dışarıda olan biri bunu hesap edebilir. Efendi Hazreti bunun üzerine çok durur. Yahu diyor, Subhanallah, e, şey de diyor, aşırı okurken, şu şey okurken, bu okurken, sübe kal kaleler, bir idgamlar, gündeler, ne talimler, tecrübler döktürüyorsun, ne ses kanatırıyorsun, gidiyorsun diyor. E peki millet duyarken güzel oku okuyorsun da, Mevla'ya duyurturken, kıraat yaparken niye diyor, dikkat etmiyorsun bunun sesine, B'sine diyor.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 her şeyden istifade etmek isteyen bir insan olduğu için vallahi herkes Ömer'den alim çıktı dedi. Yani herkes benden iyi biliyor. Bak ben anlayamadım buradaki inceliği. Tabi tevazu gösterdi yoksa anlamadığı bir şey değil. Ama demek ki Allah'ımıza da duamız bizimde ne, ne şekilde olsun? Ya Rabbi bizi dinini bilen, bilerek amel eden o azlara ilhaka ile, idhale ile, o azlardan eyle o cahil gafil ekseriyetlerden bizi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 Milletin kafası yerinde kalmasın. Ya. Bunu da başarıyorlar. Allah bizleri bu sohbetlerle, bu cemaatlerle muhafaza ediyor. Amin. Elhamdülillah. Allah bizi cemaattan ayırmasın. Kurtancak koyun sürüsünden hangisini yiyor? Ayrılan uzakta kalanı yiyor. Onun için cemaattan ayrılmayalım ki, şeytanlara kaptırmayalım kendimizi hiç. Anlamadan helak oluruz kaybederiz kendimizi bir daha kim bulacak bizi hangi okyanusun ortasındayız helak oluruz çünkü aldatıcı sebepler çoğalmıştır yaldızlı zinetler, boyalı şeyler efendime dünya hülvetün hadaratün Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem innet dünya yaşadığınız bu dünya hayatı hülvetün tatlıdır hadaratün yeşildir tazedir güzeldir lezzetlidir ama ne demektir Ha nasıl efendim yeşillik çabuk geçtiği gibi bir ilkbaharlık canı olduğu gibi efendim hemen yazın sonuna doğru o yeşillik çöp olduğu gibi saman olduğu gibi dünyada çabucak geçicidir. Ve innallaha mustahlifukum fiha Allah sizi onda halife seçmiştir. Yani ne demek?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 Allah sizi halef selef yaptı. Birini götürdü, birini getirdi. Burada ibret almanız lazım değil mi? Düşünmeniz lazım değil mi? Onlar nereye gitti? Biz de nereye gideceğiz? Fenazurun. <gülüyor> Şimdi Allah bakacaktır. Keyfete amelun. Siz ne <gülüyor> amel ediyorsunuz? Onların peşinden ne yapacaksınız? Onlar ne yaptılar da battılar? Yerlere, sellere karıştılar. Afetlerle, zelcelerle yıkıldılar. Şimdi siz ne yapacaksınız da sizin ne belanızı bulacaksınız? Veya iyilik yapacaksınız dünya ahiret?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 Kardeşim ihrama girdim bir farz, Arafat'ta vakfı bir farz, şimdi farz da var. E bu arada dedi oraya git buraya gel canımız. Yorgunluk, uykusuzluk, açlık, susuzluk. E, ne olacak? Dedi memlekete gidince sana da acı derler, bana da acı derler dedi ya. Fark etmez dedi ben dedi yapamam dedim bunu. Mümkün değil dedi ben dedi gidemem dedi. Durum bu. İşte, memlekete gidince sana da acı derler, bana da acı derler. Zihniyet gidersen farzı vacibi şunu bunu bilmesen durumun bu. Dünyada da rezillik, ahirette de rüsvailik. Kepazeliğe ne lüzum var? Yapacağın işi öğren de yap. Genel bir bilgi al. Bir farzını, vacibini, tabii bütün müstahabını, edebini kavrayamayabilirsin ama bir bunun farzı var. Olmazsa olmazları var. Olmazsa olmazları var. E bunu bilmeden olur mu namaz? Olur mu haç? Ne diyeyim? Devam edeyim. Ve kesratül ümera Kıyamet alametlerinden biri yöneticiler çoğalacak. Emir yönetici. Yöneticiler çoğaldı mı? Üf. Elini atsan amire değiyorsun kardeşim her yer amir. O o altındakini eziyor, o altındakini eziyor. Zincirleme trafik kazası gibi. Efendim? Emir çok, yetkili çok, emin az, güvenilir insan az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 Rasulallah buyurdu: Sallallahu aleyhi ve sellem, cennet. Şirk koşmadan ölen cennete. Ebu bu üzerine dedi: Kultüvenize <gülüyor> ne Zina da etse mi girer? Hırsızlık da mı yapsa girer? Rasulullah ne buyurdu? Ne Ne yaparsa yapsın, sonunda girer yani cezasını çektikten sonra da olsa, kafir olmadığı sürece. Üç kere sordu ya. E buzer. Rasulullah sadece ne buyurdu?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 Ya 80 milyon borcu ihtiyacım var dedik. Seneler ver? Ben de verdim. Dedi iki yıl sonra vereceğim mesela. Adam daha cemaate de gelmiyor. Ulan diyorum keşke vermeseydik de herif hep geliyordu cemaate ya. Ya bari tamam almayacağız gel cemaate yine gelmiyor şimdi. Nerede bilmiyorum ki. Epey zamanda geldi. Kimisi müftünün kızını almak için senelerce müftünün arkasına kılmış yani. Bu işler oluyor. E, bunlar güvenilir bir insanın işi değil. Sözün doğru olacak, özün doğru olacak.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 Benim ayarım tutmaz. E tabii şimdi buraya geligen şeker bir düştü, seksene bir düştü, kaça bir çıktı. Yani bir çarpıntı bir tansiyon çıkar, 17'ye bir o iner bu çıkar, devamlı böyle İstanbul havası gibi. Benim de ayarım yok. Dolayısıyla efendim zorlan bazı kere konuşabiliyorum, bazı kere okuyamıyorum, bazı kere rahatsız oluyorum ama Allah sanat verdiği sürece hizmetinizdeyiz. İnşallah efendim. Birbirine faydamız olsun, dünya hürret karımız olsun. Hayrunnāsmin <gülüyor> fāunnās. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanlardır. Ya siz de faydalı olanlardan olun inşallah. Evet. Evzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Nammim Iyставля Hatta weaving Kapın H Evvel صلاتا و مما رزقناهم أَمِنَ الَّذِينَ عِندَهُ عِلْمٌ İyil <Sessizlik> <Sessizlik> Kulya <Sessizlik> Ve izâ qîla lehum ما رمحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم